مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا يحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العظيم اللهم فاعنا بالقران العظيم Cümlemizi ahir zaman fitnelerinden muhafaza eylesin. İmanlarımız ona emanet ettik, bize bağışlasın, muhafaza eylesin. Allah'ımız bu dünyada yaşadığımız süreci ehl-i sünnet ve cemaat itikadından ayrılmaktan bizleri muhafaza eylesin. Son Amin. nefeslerimizde de iman-ı kamil husn Çene kapamak müyesser eylesin. Amin. Amin. Bütün bu ihtimamlar, bütün bu toplantılar, sohbetler, konuşmalar niçin yapılıyor? Hep imanı muhafaza etmek, iman temelini sağlamlaştırmak ve bu iman ile Allahu Teala'ya kavuşmayı temin etmek, sağlamak ve yarın ahirette de Müminler arasında haşrolmak Bütün gaye bu Bu sohbetler dinlendikçe Bu konular konuşuldukça allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin Zikri geçiyor Bahşi geçiyor Mevla hatırlatılıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatırlanmış oluyor ve böylece Allah'ımızın huzurunda da bizler anılmamıza vesile oluyor. Çünkü kim mevlaizikleder, mevladını zikreler. Herkes ne işlerle meşgul. Neler seyretmekle, neler izlemekle, nelere kafa yormakla vakit geçirirken Allahu Teala bize ne güzel ameller nasip ediyor. Ne güzel meclisler nasip ediyor. Habibinin sözlerinden sallallahu aleyhi ve sellem ve dostlarının rivayetlerinden derlenmiş. Efendim, bu toplantılara bizleri muvaffak ediyor. Elhamdülillah diyelim. Çok hamdü sena edelim. Çok şükredelim. Çok kıymet bilenlerden olalım. İnşallah. Böylece devam sebat edelim. Cemaattan ayrılmaktan Allah sığınalım. İnsanları hor hakir görmeyelim. Tabi bunlar nasıl insanlar, ne biçim insanlar diye efendim büyük konuşmayalım. Ancak vakitlerini saatlerini Allah isyan geçiren, kafletle geçiren, zikirsiz geçirenlerin halinden Allah sığınalım. Onların haline düşmekten Allah sığınalım. Ama büyük konuşmak için söylemeyelim. Yani biz böyle olmayız. Biz akıllıyız, fikirliyiz. Hakkı, idareti bulmuşuz, buluruz gibi kendimizden bilmeyelim, kendimize güvenmeyelim. Bu iş akılla, fikirlen olacak iş değil. Bizden akıllılar bakıyorsun en akılsızların işlerini yapıyor. Bu tevfiktir allah Teala'nın kulluğunun işini rızasına muvafık kılmasıdır. Bizim şu işimizi rızasına uygun kılması onun tevfikidir. Bu tevfiki haktan bilelim, Allah'ımızdan bilelim. Diğer insanlar için de hidayet dileyelim. Allah onlara da Celle Celaluhu ilim meclislerinde bulunmayı nasip eylesin. Sohbet meclisinde oturmayı müessere eylesin. Amin. Amin. Yoksa hakikaten Ortalık Gün geçtikçe Boşalıyor, boş kalıyor İlim meclisleri azalıyor Zikir meclisleri Efendim Azaldıkça Gaflet meclisleri çoğalıyor Bütün millet Efendim Şarkıcılarla, türkücülerle Tiyatrocularla, sinemacılarla bir geçiriyor Hadi bir kısmı para için meslek diye bu işi yapıyor. Öbür kişiler de vakit geçirmek, teşelli bulmak efendim. Kâileriyle ızdıraplarını artacak, artıracak, sıkıntılarını artıracak işlere efendim, daldırıyorlar. Türkiye'nin neresine gitsen, efendim, hangi vilayetinde milleti efendim şarkıcı yapacağız sizi dediğim vakit binlerce insan sıraya giriyor. Ben olayım ben olayım ben olayım. Efendim oyuncu yapacağız dedim millet sıraya giriyor. Efendim sen ne hünerin var sergile? Ne kadar okkabazlık, şaklabanlık, rezillik, maskaralık varsa? Utanmadan, sıkılmadan kadını, erkeği meydana atlıyor. Tabi zor oyunu bozar. Efendi çok mühim bir sözüdür. Zor oyunu bozar meselesi. Bu tabi maddi durumun kötülüğü, ekonominin bozukluğu insanları sıkıyor. Bu yüzden de insanlar işte ne olursa olsun para gelsin diye ortalığa atlıyorlar. Bu arada ar gitmiş, namus gitmiş, şan gitmiş, şeref gitmiş. Hiç bunu düşünmüyor. Lanet olsun o maala ki namus ona alet ola. Hakikaten haya cilbabını, utanma örtüsünü ilka atmışlar. Bir kenara atmışlar yani elka cılbabel haya. Leysela gıbet. Artık utanmayı bırakanın gıybeti de olmaz. Ar Ardından kötü konuşmak da veba günah olmaz. Tamamen ar damarları çatlamış vaziyette. Evetim. Hiç utanmak, sıkılmak bir şey kalmamış. Allah'tan korkmak kalmayınca, Kuldan utanmak da kalmamış. Böyle bir ortamlar meydana gelmiş ve getirilmeye çalışılıyor ve arzuğa çalışılıyor. Bütün milletin aklı fikri zihni bunlarla. Meşgul edelim, edilmeye çalışılıyor. Öte yandan ecel yanaşıyor. Ezra Aleyhisselam efendim, vakti gelenin başına konuyor. Hiç de müsaade etmeden hemen alıp götürüyor. İnsanlar neredeyiz, ne haldeyiz? Efendim, nereye gideceğiz? Ne cevap vereceğiz? Ne sual karşılaşacağız? Hiç. Millete ne olduysa bana da o, o olur. Böyle bir zihniyet var mı ya? Millete ne olduysa bana da oldu. Bu kadar millet cehennemlikse ben de giderim. Bu cehenneme inanmamak. Bu kadar insan yanlışsa ben tek ben mi doğru olayım? Ne bir saçma sapan Halbuki bu kadar insan aç geziyor ben de aç olayım diyen yok. Bu kadar hasta var ben de hasta olayım diyen yok. Maddi açıdan yani mahsus hissedilen duyularla tespit edilen olaylar açısından hep kendisini selamete çekmek istiyor. Ama manevi taraf elle tutulmayan, gözle görülmeyen ahiret alemi, kayba imana tahlık eden konularda ne olursa olsun bu ne olursa olsun zaten ben buna yapamıyorumla eşittir. Ne olursa olsun denebilirim. Onun için bizler bahtiyar insanlarız, saadetli insanlarız Allah Teala azleri sonuna kadar gitmeyi nasıl eylesin tabi saadet ve şekavet e, ana karnında yazılmış ezelde belirlenmişse de bizler hakkında bu kaza ve kaderler meçhul olduğundan şu anda içinde bulunduğumuz haller buna işaret ve deler mahiyetini taşır ama netice yine e, kesin karar veremeyiz neden? çünkü bu halimizin de devam edip etmeyeceğine efendim Kesin bir ilmimiz yok. Nice bu yolda olanlar şimdi mehanelerdedir. Nice bu cemaatlere katılanlar şimdi ne hallerdedir. Namaz terk etmiştir, Kur'an terk etmiştir. Kimisi imanını da yitirmiştir. O çok azdır. Ekseriyet imanını korumakla beraber, tabii yaptığını kötülüğünü bilmekle beraber istikamet çizgisinden ayrılmışlardır. Allah Teala onları da yola getirsin. Onları da geri getirsin Allah Teala bizi de daim ve sabit ve müstakim eylesin Amin. müstakim olursak müstakim ol hazreti Allah utandırmaz seni Allah dünya ahirette etmez inşallah utandırmaz rezil etmez Evet, dost düşman seçileceği günde rahmet kurası bizim adımıza çıkar dostlar tarafına seçilir ayrılırız inşallah 13'ün evet. Hep tavsiyemiz bu yöndedir. Aman cemaata devam, sohbete devam sonunda kalmazsın. Avam demiş ya Hazretlerimiz. Aynı böyle. Sıradan insan olmaktan çıkarız. Rastgelelikten kurtuluruz. Susi insanlara dahil oluruz. Seçkin kullara ilhak oluruz inşallah. Evet seçilmişlerden oluruz inşallah. Tabii ki iman etmekle zaten seçilmişiz. Namaz ehli olmakla ayrıca seçilmişiz. Kur'an ehli olmak ayrı bir iktisat, Zikir ehli olmak ayrı bir hususiyet. Tabi hususiyetlerin, faziletlerin sonu yok. Ama biz bu Rabbimizin rızasını kazandıracak faziletleri, meziyetleri cem etmeye gayret edelim. Artırmaya gayret edelim. Efendim, noksanlıklarımızdan, eksikliklerimizden Allah'ımıza istifar edelim, sığınalım. Şimdi Bayram evveli yaptığımız sohbetlerde geçen konular birbirine irtibatlı. Zaten İslamiyet'in tümü birbirine irtibatlı. Dinimiz hepsi bir bütün halinde mutala edilmeli. Ancak kıyamet alametlerinden konuşurken daha evvelinden başlamış olduğumuz için konulara öyle gidiyoruz geçen bir hadis-i şerif rivayet ettik yine o hadis-i şerifin e, haberi tahakkuk ediyor bu anlatacağımız derste de bu hadisi şerifinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buhari hadisinde "La تَقُومُ السَّعَةُ Hatta تَقْتَتِلَى فِي اَتَاءَ اَظْظِيمَتَانِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةُ اَظْظِيمَةٌ vahide. وَاحِدَ Buyurmuşlardı. Sahih hadiste geçiyor. İki büyük cemaat savaşmadıkça kıyamet kopmayacak. Aralarında büyük bir kıtal vuku bulacak. Fakat davaları da bir olacak denmiş idi. Ali'ül Kahri Hazretleri bu hadisi şerifi burada bahsi geçen savaşı Sıffin Savaşı'na hamletmiştir. Sıffin Muharebesinde Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye Radıyallahu anh'a tarafları büyük bir savaşa girmişlerdir. Çok Müslüman ölmüştür. Velakin dava birdir şu bakımdanki hakkı ispat ve batılı iptal davasıdır. Ancak efendim, bir takım fitnecilerin, tahrikçilerin nedeniyle iş büyümüştür. Şimdi buna delalet eden davanın bir olduğu zaten hadis-i şerifte zaten beyan edilmiş. Tabii ki dava bir olarakla beraber iki taraf da haklı olacak değil. Dedik bir taraf haklı bir taraf haksızdır. Geçen anlattığımız Cemel vakasıdır. Bundan bu karıştırılmamalıdır. Cemel vakasında efendim, anlatıldığı tafsilatıyla hadiseler ne şekil başlamıştır? Bugün konuşulacak konu Sıffin Vakası'dır. Bu bu da tabii diğer hadiseler gibi önceden kaza ve kaderde belirlenmiş, takdir edilmiş zamanı gelince gerçekleşmiştir. Daha Hazreti Ömer Efendimiz zamanında radıyallahu anh ki daha kapı kırılmadan, fitneler başlamadan evvelki dönemde Şam kadılarından bir e, kadı e, Hazreti Ömer Efendimiz'e gelerek Ya emir Al müminin Rüyamda gördüm ki güneşle ay çarpışıyorlar yani savaşıyorlar güneşle ay savaşıyorlar yıldızlar da ikiye bölünmüş Hazreti Ömer Efendimiz e, sen hangi taraftaydın diye soruyor. O da güneşe karşı ayla beraberdim. Ayın tarafındaydım. Güneşe karşı durmuştum. Diyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer Efendimiz Allahu anh O kadıyı görevinden azlediyor. O gördüğü rüyanın yorumuyla. intalik ve vallahi la te'amelu li amelen ebeda. Yürü git diyor sen asla benim bir işimde görevli olamazsın. Seni vazifeden alıyorum. Neden? Çünkü rüyada ne gördü? Aile beraber olduğunu gördü. Kime karşı? Güneş'e karşı. Mevlana buyuruyor. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh hemen bu ayet-i kerime okuyor. Estağfirullah. Ve cealne ve şeyin <Sessizlik> kuran her şeyi tafsil etmiş Rüyaları da tabir etmiş tabii Kur'an bütün ilimler Kur'an'dadır Mevlana buyurur geceyi gündüzü iki ayet yaptık Gecenin ayetini Silik yaptık Gecenin ayeti nedir? Ay Gündüzün ayetini Parlak yaptık Gündüzün ayeti nedir? Güneş Sen ne tarafı tuttun? Silik tarafı tuttun E sen nesin? Kadısın. Kadı nedir? İnsanların davaları arasında fast edecek, karar verecek hakemdir. E silik tarafı tutmak kadılıkla bağdaşmaz. Haz Ömer efendimiz buradan neler çıkarıyor? Ta bir şey olmamış. Bir vukat yok. Sadece o kişi neyi anlatmış ona? Rüyasını anlatmış. Ama netice Hazreti Ömer efendimizden sonra Hazreti Osman efendimizden sonra efendim ee, kaç seneler geçtikten sonra anh, bu rivayetin sahibidir diyor ki bu kişi sıffin günü Hazreti Muaviye tarafında bulundu ve orada vefat etti yani ee, güneş Hazreti Ali efendimiz tarafı ay Hazreti Muavi tarafı Tabii ki davaları bir olabilir ama haklı taraf Hz. Ali Efendimiz'in tarafıdır bu kadı da haksız tarafta olacağını Hz. Ömer Efendimiz ta o zaman tespit ediyor o rüya ile tabir ediyor ve onu azlediyor kaç seneler evvel değil mi bunlar efendim hep sahih rivayetlerdir Demek ki başa gelecek vardır. Böylece bir imtihan vuku bulmuştur. Bunun sebebi hakkında da kısaca konuşacağız. Hazreti Osman Efendi'miz şehit edilin cariyya Allah var. konuştuk. Hazreti Ali Efendi'mize biat edildi, Halife olarak kabul edildi. Hazreti Ali Efendi'miz Hz. Muaviye'ye adam gönderdi. Çünkü o Hz. Ömer döneminde Şam valisiydi. Hz. Osman döneminde de Şam valisiydi. Hz. Ali'nin de kendisini görevinde bırakacağını, valiliğe devam ettireceğini umuyordu. Umuyordu ama öyle olmadı. Hazreti Ali Efendimiz e, hilafeti alır almaz Şam'a elçi göndererek e, Müslümanların girdiği biata muaviye de girsin ve e, görevinden e, ayrılsın artık biz ne atama yaparsak o, onu yaparız. Kendisi bir vazifeden ayrılsın bir biat etsin. Değil mi? Bu şekilde ...elçi gönderdi. Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu Hazreti Hasan. Ve İbn Abbas da... ...müşavirlerinden idi... ...Hazreti Ali Efendimiz'in. Zaten... ...çok iletmiş Onlar dediler ki... ...sen biatı alıncaya kadar... ...yani onun sana biatını temin edinceye kadar görevinde bırak onu dile. Görevinde bırak o bir biat etsin. Biat ettikten sonra biat etmiş olduğu için senin sözünü dinlemek zorunda olur. Sen de onu azletceksen o zaman edersin. Sen şimdiden diyorsun ki ayrıl biat et. Böyle yapma gibi bir istişare ettiler. Yani oğlu babasına Hasan, Hasan efendimiz, babası talebemize İbn Abbas böyle bir istişare ettiler. Sonra hükmünü vereyim dediler ama Hazreti Ali Efendimiz dedi hey ha le alim dü enel müdahhene tetsagni fi dini Allahı le fageldi. Ve lakın Allaha, lâm yarba le Kur'an bil Söze bak, doğru söylüyorsunuz ama Allah'ın dininde gevşeklik yapmanın caiz olduğunu bilseydim. Sizin dediğinizi yapardım ama Allah Kur'an ehline celle celaluhu yağcılık ve gevşeklik yapma müsaadesi vermemişti. Hazreti Ali Efendimiz ehli Kur'an. Ehli Kur'an ne demek? Kur'an ehli tabii hafızlar, alimler. Sahabe arasında da Kur'a olan, hafız olan, alim olan, fıkıhla uğraşan insanlar hususi seçkin kimselerdir. Onlar vazifelere tayin edilirler. Demek ki herkes için olmasa da Kur'an ehli için müdahene asla caiz değildir. Yani yağcılık, musamaha, Efendim ve işte idare müdara meselesi. Normal insanların, rastgele insanların bu bazı işlerde böyle yapmaları iyi neticeler verebilir ama hafızların, alimlerin efendim insanların önderlerinin Allah'ın din hakkında müdahale etmeleri, müsamahakar olmaları, kim ne yaparsa şeklinde bana ne demeleri asla caiz değil Allah'ın rızasına muafık değil onun için Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki ben ehli Kur'an'ım ee, bu yüzden ben gevşeklik yapamam müsamahakar davranamam ona da bunu temlih etmek durumundayım ayrılsın vazifesinden bana biat etsin biatı geciktirmiştir Ondan sonra bakarız. Bu haber Hazreti Muaviye radıyallahu anha ulaşınca yemin etti ki ben Ali'nin radıyallahu anha e, valiliğini yapmayacağım. Efendim yani ona biat edip de onun valisi olmayacağım. Şu anda ben Valisiyim Hazreti Ömer'den Hazreti Osman'dan Kalma valisiyim böyle devam edeceğim Ona biat etmeyeceğim Yani onun emrinde bir vali olmayacağım Diye Hazreti Ali Efendimiz'in önceki Ayrıl vazifenden Demesinden işte Amr İbnil As e, Radıyallahu an Bu da Mısır valisiydi Hazreti Osman zamanından e, Hazreti Ali Efendimiz Onu da azletti. Vazifesinden. Valilikten. Böylece Amr İbni Asil Hazreti Muaviye efendim bir araya geldiler ve Hz Ali Efendimiz'e karşı birleştiler. Evvelce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki idara eytüm Muaviyete ve amrabnel ası cemihen feferriku beynehuva. Amr ibn As dehalardandı, çok zeki idi. Efendim, Hazrı Muaviye'de öyle çok zeki insan. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Amr ibn As'la Muaviye'yi bir arada otururken görürseniz aralarını ayırın. Evvelce demişti. Onun için hadisin raviyesi Şeddad ibn Eus Hazretleri, ki, Muaviye ile Amir İbni birlikte oturuyorlar hemen aralarına girerdi böyle onları bir ayırırdı o hadisle amel etmek için çok uyanık insanlar çok zeki insanlar evet. tabii ki e, Hz. Ali Efendimiz'in e, faziletini konuşma lüzum yok onun fazileti aşikar herkesin bildiği faziletlerin menakıbın sahibidir ama Hazreti Muaviye Efendimiz de tabi ileriki derslerde konuşulacağı üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesindendir. Ondan sonra evvelki halifelerin valisidir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazı dualarına mazhardır. Onun için biz şimdi burada dinlerken dinlerken kendi kendimize yorumlar yapmayacağız ancak iki tarafında sahabe olduğunu göz önüne alarak bir taraf haklı olsa da öbür tarafında hatasının içtihat hatası olduğunu geçen sohbette çok üzerine durarak beyan ettik. Devamlı göz önünde bulunduracağız. Belki Geçen sohbette olmayan bazı insanlar şu anda buradadırlar. Ve zaten geçen sohbette 15 gün olmuştur. 15 günde sizin aklınızda kim bilir ne kalmıştır, ne gitmiştir. Onun için tekrarında fayda görüyoruz. E, hata ederlerse de Hazreti Muaviye gibi Amr i̇bn As gibi zatlar içtihat makamına sahip olduklarından efendim içtihat hatalarında bir ecre nail olurlar. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ee, hariciler hakkında bu hadis-i şerif e, ileride gelecek ama bunu burada efendim beyan ediyorum temruku ma'arikatun inde firkatin minel müslümin müslümanlardan bir cemaat tamamen ehl-i sünnet çizgisinden ayrılacak huruc edecek tabi havariç denen fırka zaten hurucdan geliyor huruc çıkış demektir yani haktan çıkmış, batıla saplanmış, çok kötü durumda bir fırkadır bu hariciler. Bunlar e, anlatılacak önümüzdeki derslerde. Hazreti Ali Efendimiz bunları katletmiştir ve onları katletmenin ecri sevabı olduğu hep hadislerde beyan edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları çok, hakkında çok hadis beyan etmiştir. el havarici bunlar nar cehennem köpekleri olduklarını beyan Harici fırkası. Bu harici fırkası hakkında buyurulan şu hadis-i şerif bize ışık tutuyor. Buyuruyor ki feyak evlat evlet taifeteyn bil hak. Şimdi haricilerle kim savaşacak olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ederken kullandığı ifadeye dikkat edin. Haricileri kim katledecek? Kim gebertecek? Kim garredecek harici fırkasın diyor. İki fırka, iki cemaattan yani hariciler ayrıldı? Hz. Ali Efendimiz'in tarafındaydılar önceden. Hepsi de kurra. Hazreti Ali Efendimiz'in cemaatinden ayrılıp bu fırkaya efendim kurdular. Bu hariciler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki onlarla çıkacak olanlar iki taifenin hakka en yakın olanıdır. Yani Hz. Muaviye tarafıyla Hz. Ali tarafı aslında iki taraf var değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir de Hazreti Ali Efendimiz'in tarafından bir fırka çıktı huruc etti işte neler ettiler ne pislikler Onlar anlatılacak ileride de onlarla kimin savaşacağını beyansa dedinde ne buyuruyor Hakk'a en yakın olan taife onlarla savaşacak bu ne demektir demek ki Hazreti Ali Efendimiz tarafı e, Hakk'a daha evladır ve daha yakındır ama bu yine demektir ki Hz. Muaviye tarafında hepten yabana atılacak, haksız sayılacak. Efendim haşa e, kafirliğe, fasıklığa, günahkarlığa nispet edilecek konumda değildir. Çünkü iki taifeden hakka daha yakın olan haricilerle savaşacak. Demek ki bu hadis Buhari hadisi Müslüm hadisidir ve bu hadis şerif sahih hadis şeriftir. Muheddis Şerif açıkça beyan etmektedir ki açıkça beyan etmektedir ki Hazreti Muaviye tarafı İslam'dan çıkmamıştır. Hatta eee da günahkar sayılacak bir iş yapmamışlardır. Hazreti Ali Efendimiz'in buyurduğu gibi İhvanuna baqa aleyna ma hum bikefara ve la Kardeşlerimiz bize karşı geldiler. Kafir de değiller, fasık da değiller. Yani günahkar bile değildirler. Çünkü müctehit olduklarından, hat, içtihatlarında e, hata etmişlerdir. Tabi ki Hazreti Ali Efendimiz ve sahabının Hakk'a daha layık oldukları bu hadisten açıkça anlaşılıyor. Çünkü haricilerle kimin savaşacağından belli oluyor. Haricilerle Hazreti Ali Efendimiz savaştığından iki tayfen Hakk'a evla olanı olduğu beyan edilmiş oluyor. E, talip, diğer bir rivayette Ali İbni Talip onlarla savaşacaktır diye. sarahaten isim de var Ebu Amr rivayetinde. Ama burada esas anlatılmak istenen, size anlatmak istediğimiz nedir? Diğer sahabe-i kiram tarafı da Amr İbni As gibi, Azni Muaviye gibi sahabeler de ne değillerdir? Günahkar değillerdir. Günahkar değillerdir. Ancak efendim hatadadırlar. Bir yanılgıya düşmüşlerdir. Bu yanılgı da senin benim nefsani e, arzularıma dayalı yanılgılara benzemez. Çünkü İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde bulunmuş. Bu zatlar ki Hazreti Mavi, vahiy katipliğinde bulunmuş. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katipliğinde bulunmuş. Dualarına azhar olmuş. Tirmizi hadisinde vesaire hadislerde. Allah ve allimmuhul ve azab Resulullah buyuruyor Hazri Muavi hakkında Ya Rabbi ona hesabı öğret matematik ilmini iyi biliyorum hesabı öğret ve onu azaptan koru kainatın efendisi onu azaptan koru diye dua etmiş bu duanın reddolması mümkün müdür? peygamber duasına mazhardır evet e, Hazreti Ali'ye Ali anlatma lüzum yok diyorum Hazreti Ali'ye sabaha kadar sayacak kadar menakip getiririm size onu anlatma lüzum yok, onun fazileti çok. Ee, Abdullah İbn-i Mübarek'e sordular. Söyle Abdullah İbn-i Mübarek. Eyüma efdal. Muaviyete ve bin İbn-i Abdil Aziz. Fekalel gubarul lezî degelen feferasi muaviyete ma rasûlillâhi Sallallahu aleyhi ve sellem. Hayrun min Umar İbn-i Abdil Aziz. Kezâ merrah. Abdullah İbn-i Mübarek tabi'nin ulularındandır, soruluyor. Ömer İbni Abdülaziz'i duymuşsunuz. Tabi Ömer İbni Abdülaziz sahabe değildir. Sahabe değildir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmemiştir. Ama adaletiyle Hazreti Ömer Efendimiz hem hem de adaletiyle 5. Halife efendim, makamına. Bizzat. Bu mu daha hayırlıdır yoksa Muaviye mi daha hayırlıdır? Tabi Hazreti Muaviye hakkında çok e, konu olduğundan özellikle onu soruyorlar, kıyas yapıyorlar. Abdullah İbni Mübarek ne buyuruyor? Muaviye radıyallahu an Resulullah ile beraber yolculuklara çıkmıştır, seferlere çıkmıştır, yanında bulunmuştur, refakatine bulunmuştur. Yani sohbet şerefine haizdir. Muaviye Resulullah'ın yanındayken sallallahu aleyhi ve sellem onun kendisi değil atı değil burnu değil atının burnuna giren toz bile Ömer İbni Abdülaziz'den kaç kat değerlidir. Çünkü orayı da anlamayanlar, defa mana veremeyen bazıları da karşımıza çıkıyor. Bu ne demektir velen? Ne demek diye? Oradaki bütün nokta "Ma rasulullah" kaydını düşünmektir. Yani tabii ki efendim insan eşrefi mahluktur. Ee, Ömer bin Aziz gibi bir zat tabii ki tozlan efendim atlan burundan kıyas edilecek bir zat değildir. Haşa orada Ömer bin Aziz'e bir tahkir yoktur. Burada kaydı iyi düşünmezsek yanlış anlarız. Resulullah'ın yanındayken diyor. İşte Hazreti Muaviye Resulullah'ın yanındayken, beraberindeyken, onunla bir yolculuktayken onun atının burnuna giren toz. Yani sahabelik makamına dikkat et, çekiliyor. Resulullah demek Resulullah'ın beraberinde yani sahabe olmuş. Sahabe olduğu için sohbet şerefi bu kadar üstün. Yine anlatıyorum Haureb Hazretleri ne buyuruyor? Tabiinin en hayırlısı Veysel Karani dediğimiz, diyebildiğiniz Üveys El Karani Hazretleridir radıyallahu anh. Tabiinin en hayırlısı. Tabiin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmediği halde göreni gören, sahabeyi gören tabakadır ki Veysel Karani Hazretleri onlardandır. Çıplaksız Hazreti Ali Efendimizi görmüştür. Efendi Hazreti Ömer Efendimizi görmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan bahsetmiştir. Yemen illerinden kokusunu aldığını bildirmiştir. Onun faziletlerini menkıbelerini anlatırdı sahibetine. Ona bir hırka hediye etmiştir. Onu Ona ulaşanlar ulaştırmalarını temiz etmiştir. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında Yemen'den gelen Huccaç arasında delal bağırtılarak Yemen'den işte Üveys isminde bir zat var mı aranızda diye e, ilan edilerek bulundu. O mübarek zaten Rasullah sallallahu aleyhi ve sellem hırkası e, ben, ulaştırıldığında dedi Ömer Efendimiz ondan dua istemiştir. Resulullah buyurdu on, ondan dua isteyin. Görüşürseniz ondan dua isteyin kendiniz için. Duaçın makbul bir zattır. Böyle bir zat Üveyş karani hayrut tabi'in bir de Hazreti Vahşi meselesi var. Değil mi? Hazreti Vahşi ki Hazreti Hamza'yı ne yapmıştır? öldürmüştür şehit etmiştir 70 parça etmiştir vesaire vesaire Tabii ki cahiliyet devrinde sonra iman şerefiyle müşeref olmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinde de bir kere bulunmuştur ee, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüştür kainatın efendisinin huzuruna geldiğinde ona sen miydin amcamı şehit eden üzülerek e, bendim Demekten başka çaresi yoktur. Yalan diyecek hali yoktur. Gayib ve cekâni. Yüzünü bana mümkünse göstermesen iyi olur. Sen arkama dur buyurmuştur. Çünkü yani amcamı hatırlamayayım seni görüp de sana karşı içime bir şey gelip de senin için iyi olmaz. Diye arkasına oturtmuştur. Ama o Hazreti Vahşi ki sahabeden olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinde bulunmuştur. Ma'murabbani azizleri ki itikatta müstehit bu işleri çok iyi fasleden bir zat. Ne buyuruyor? Ve ma hasale li vahşiyyin fi emmi li sahabe de hayr <gülüyor> el beşer Ali's sallallahu ve lem yahsul li el karani. bitilkel hususiye. Vahşinin Rabbiyallah. Resulullah'ın ilk sohbetinde elde ettiği makamı Veysel Karani ömrünün sonunda elde edememiştir. Neden? Çünkü Veysel Karani'nin en son zirve makamada gelse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmediği için hatta biliyorsunuz Medine'ye kadar geldi görmek için ama işte anasının nasihatına uyarak e, camide bulursan gör yoksa bekleme diye evinden çıkmasını bekleyememiş anasına çok itaatından geri dönmüş vesaire ve bildiğiniz قصa o bir göremediğinden en son makama erdiğinde bile o hususiyette dikkat et. Tabii ki Veysel Karan Hazretleri çok büyük makamlar ihraz etmiş ama bitilgel hususuye o Resulullah'a hususiyetine ait olan fazileti ele dememiş. Onun için şimdi bir Hazreti Vahşi bile Allahu an efendim Üveysel Karani'lerden, Hasen-i üstün oluyor. Bir sohbetle. Hz. Muaviye gibi çok sohbetlerle bulmuş ve dualara, özel dualara mazar olmuş. Yani Hz. Vahşi gibi arkamda otur, yüzünü bana gösterme gibi değil. İltifatlara mazar olmuş. Azaptan koru buyurulmuş, hesabı öğret buyurulmuş. Allah vehd onu hidayet et ya Rabbi. Vehd-i onun sebebi insanları yola getir diye Duaları var Resulullah sallallahu aleyhi ve onun hakkında. Onun için e, o kişi hakkında efendim konuşurken, dinlerken e, efendim biz e, terazi önceden bir iyi kuralım da sakın bir yanlış sebebiyet vermeyelim. Evet. Tabii ki insandırlar. Sahabede olsalar hata etmeleri mümkündür. Ama hataları bizim hatalarımızla kıyas edilmez. Çünkü bizim Nefsani isteklerden doğar Biz e, Nefsimize uyarak zulüm isteyebiliriz Haksızlık isteyebiliriz Adaletsizlik isteyebiliriz vesaire. Onlar o ölçüyü kurmuşlardır Yalnız Efendim Hak buradadır diye gittikleri bir meselede e, Bir hataya yapılmış e, olabilirler Ama ne niyetle çıkmışlardır o yola Hakkı bulmak Niyetiyle çıkmışlardır birdir. Resulullah şahittir. Ne buyuruyor? İki fırkanın da davası birdir. Ayrı değildir. Eğer ki biri nefsi için savaşsa, biri Allah için savaşsa dava bir olur mu? Resulullah dava birdir buyurur mu? Kainatın efendisi bunları olmadan evvel haber verdiğine göre Allah'tan vahiyle haber veriyor. Allah'ı mı tekzip edeceğiz? Resulü mü tekzip edeceğiz? Haşa! Madem Allah ve Resulü doğrudur, onlar buyuruyorlar ki dava birdir. Yani haklı ispattır. Ama bizim hatalarımız öyle değil. Biz yanlış olduğunu bile bile yanlışa ısrar eden, hata olduğunu bilerek yola çıkan insanlarız. Bizim hatalarımız, yani yanılmalarımızda nefsaniyet ön plandadır. Gurur kibir ön plandadır. Reislik makam mevki sevdası ön plandadır bizde. Ama sahabede bunu söylediğimiz zaman zulüm olur, insafsızlık olur. Ve Resulullah'a gerçek manada bir iman olmaz. Çünkü kainatın efendisi sohbetinde bulunanları eğitemediyse o zaman hangi mürşide eğitecektir? Bugün 1400 küsur sene sonra gelmiş olan bizler, içkiciler, kumarcılar, sarhoşlar, ayyaşlar bile bir Allah dostunun sohbetinde dönüş yapıyorlarsa bir sohbetle hidayet bulanlar bugün dahi mevcutsa ki sabittir, vardır efendim ee, Resulullah'ın sohbetine gidip o kadar sene durup da hala nefisten kurtulamamışlar dememiz onlara değil sohbetin sahibine haksızlık olur yani Rasulullah da haşa bir noksanlık tespiti olur madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin en üstünüdür sahabesi de bütün peygamberlerin eshabının en üstünüdür orada ihtilaf yok ama sahabe arasındaki içtihatlarda, görüşlerde, fikir ayrılıklarında tabii ki hata eden ola bilir sahabe arasında ama bu bizim hatalarımızla kıyas edilemez senin benim yanlışım gibi yorumlanamaz bunu özellikle tekrar tekrar söylemek durumundayız efendim ta ki haktan ayrılmayalım şimdi Hz. Ali Efendimiz cemel muharebesinden e, hmm. ayrılınca geçen derste anlatılan hadis bitince Kufve'ye döndü. Beril Abdullah Abdillahil Beceli e, radıyallahu anh, sahabedendir onu Hz i Muaviye'ye elçi göndererek efendim insanların girdiği biata dahil olmasına davet etti. Hz Muaviye bundan imtina etti. Yani biata girmediğince bu Müslüm'ün Havlani radıyallahu anh tabiindendir, çok büyüklerdendir. Tabinin ullarından. Dedi ki, Hazreti Muaviye'nin yanındaydı. Sen halifelik hususunda Ali ile mi çekişiyorsun? Sen onun misli misin dedi yani. Dengi misin dedi. Deyince, la dedi Hazreti Muaviye, değilim dedi. Ben onun değilim. Ve inni la efdal. Biliyorum ki o çok üstün. Yani onun efdaliyetini kabul ediyorum. Ben. Lakin e, bilmiyor musunuz ki Hazreti Osman haksız yere mazlum olarak şey edildi? Evet. Ben de onun amcası ne oldu? Hazreti Osman'ın. Dolayısıyla velayet hakkım var. Kanını e, kıssasle ediyorum, Hz. Ali bunları bulup Hazreti Osman'ın kanına karışanları ne yapmalı? Bize teslim etmeli biz Hazreti Osman'ın akrabası olarak bunu talep etme hakkına sahibiz. Önce bu konuyu halledelim. Dedi. Gidin Ali'ye radıyallahu Allah'ın, deyin ki Osman'ı şehit edenleri bize teslim etsin. Evet. Şimdi Şam ehli şam Şerif'te bulunan sahabe ve efendim etba hepsi de bu fikre e muhafaket ettiler ve Hz. de Ebu Müslim'i Hz. Osman'ın kanının ıı, kısasını talep üzere Hz. Ali'ye gönderdi velisi ve amcaoğlu olarak vasfıyla gönderdi Hz. Ali Efendimiz'e dedi ki evvela diğer insanlar gibi biata girsin ondan sonra bana biat ettikten sonra bana desin ki ben sana bir mahkeme intikal ettiriyorum bu davayı halletlesin. Biat etmedi ki bana. Benden ne dava talep ediyor? Dedi. Tabi ki Hazreti Ali Efendimiz haklıdır. Bunda şüphe yok. Hazreti Muaviye Şam'dan büyük tecizatlan yola çıktı. Hazreti Ali Efendimiz de küfeden efendim yola çıktı ve böylece Sıffin denen mahalde Karşılaştılar. Ordular halinde karşılaştılar. Tabii ki yani diyebiliriz ki iş ellerinden yine Cemel vakasında dediğimiz gibi iş ellerinden çıktı. Şöyle ki içeride her zaman olduğu gibi kimler vardı? Efendim zorbalar vardı. Sahabe arasında Çoluk çocuk diyoruz ya gençler yetişmiş 18'ler 20'ler o çağlar da Ordunun ekseriyeti sabe değil Fakat bunlarda tabi Hazreti Osman'ı şehit ed Ederken Medine'ye saldıranlar Da var ee, Efendim Milleti harbe teşvik Edenler e, Efendim oradan oraya laf getiren Buradan buraya laf taşıyan derken iş elden çıktı Takdir e, vakı oldu Şiddetli bir muharebe, vuku buldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu üzere makteletün azimetün. Resulullah buyurdu ki büyük bir harp. Bu büyük harp e, neticesinde efendim iki taraftan ölü sayısı 70 bine ulaş. Hacer'in beyanı böyle. 70 çok büyük rakam. O zamanlarda çok büyük rakam Efendim e, Böyle bir hal Zuhur etti Şimdi Allah'ın takdiri Tabi vuku buldu da e, Hazreti Ali Efendimiz Sıfın günü Müseyyeb İbni Tehiyye Hazretleri diyor, Elimden tuttu Muaviye tarafından e, ölenlere geldiği yanlarında durdu. Yarham hükümullah. Allah size rahmet etsin diye karşı tarafa dua etti. Sonra kendi ashabından ölenlerin yanına geldi. Onlara da aynı rahmet okudu, dua etti. Dedim ki, ya emir el müminin önce savaşa girdim bunlarla şimdi de rahmet okuyorsun. Dedi inna Allah cealaka kefareten Bu savaşı Allah hatalarına kefaret yaptı. Bu ölenlerin bir hatası vardı ise o hata ne oldu? Bu ölmeleriyle silinmiş oldu. Men ke ve cehallahi minna. Onlardan veya bizden kim Allah rızası için yola çıktıysa iki taraftan da rıza ilahi kastedenler kurtuldu. Hazreti Ali Efendimiz'in tespitinin güzelliğine bak. Allah rızası yola çıktı kurtuldu. Ama kim fitne için çıktı, kim kargaşa için çıktı, kim birbirine düşürmek için çıktı ki arada bol cevabı bunlar. Onları zaten Mevla iki taraftan da bak. Yani Hazreti Ali Efendimiz tarafında olduğu halde işte hariciler sonradan ne büyük fitne çıkaracaklar. Onlar Hazreti Ali Efendimiz'in ordusundaydı hem de binlerce. Sonunda Hazreti Ali Efendimiz kendi gebertti onları. Şimdi onlar kurtulabilir mi? Niyetleri bozuk. Dolayısıyla burada tespite dikkat. İki taraftan da Allah rızası için yola çıkanlar Mevla nereye bakıyor? Niyetlere bakıyor. Tabi e burada Hz. Ali Efendimiz'e sıffin günü bu kadar insan öldü. E, bunların neticesi ne oldu? Buyurdu. Katlana ve katlana fil cennet. Allah rızası yola çıkanlar iki tarafında ölüsü cennettedir dedi. Hazreti Ali Efendimiz bunu söyledi. İki tarafında ölüsü, Allah rızası için niyet edenler hepsi cennettedir. Ve yasırul emru ileyye ve ila muaviye. Netice hüküm bana kalacak. İşte ben zaten halifeliğimi sürdüreceğim. Benden sonra da işini muaviyeye kalacak dedi. Anh, onu da biliyordu çünkü Resulullah bildirmişti. Sallallahu aleyhi ve sellem neyin ne olacağını. Böylece de oldu. Şimdi eee Harp neticesinde Muaviye Radiyala'nın Adamları e, Aciz kaldılar Hepten biç, biçilecekler Yani biçecekler Hazreti Ali Efendimiz'in tarafı galip gelince Amr Amr Naz Az Dedi ki o zaman böyle her tarafta Kur'an yok mushaf dediğimiz Birkaç tane böyle yazılı mushaf var Efendim mushaf da sayfalardan Sayfa sayfa yazılmış Amr dedi ki ee, Hazreti Ali'ye dedi Musaf'ı gönderelim ve onu Allah'ın kitabına davet edelim. Çünkü o buna icabet eder. Musaf'ı görünce susar, durur, kabul eder. Tamam dediler. Hazreti Ali Efendimiz Musaf'la geldiklerini gören, görünce onların, o taraf elçilerin dedi tamam, tabii ki biz Allah'ın kitabına icabette e, daha layıkız sizden. Yani bunu kabul ediyoruz. Bu sefer işte sonradan havariç olacak, harici fırkasını kuracak, kurra, hepsi de hafız. Bu sapıklar. O zaman Hazretihan Efendimiz'e dediler, ya ne bekliyorsun bunları, Kur'an getiriyorlar diye, ne duruyorsunuz, bunları bitirdik işlerini zaten, az şey kaldı. Efendim, kılıçlarımızla yürüyelim, Allah hükmünü versin, bunları e, bitirelim. Deyince, Sehl İbni Hunev radıyallahu anh, dedi bu kuruşta, işte, e, bu görüşünüz doğru değildir. Hazreti Efendimizin bu duraklaması yerindedir. Musafı görülerek e, bir duraklama olması yerindedir. Efendim siz şimdi hemen atılganlık yapmayın, ortalık karıştırmayın. Derken tahkim meselesi gündeme gel. Hala tahkim var değil mi? Tahkim, tahkim kurulları kuruluyor. Bu tahkim nedir? Efendim hakem etmek meselesidir. Hazreti Ali Efendimiz İbn Abbas'ı hakem tayin edecekti. Fakat Kıv'e ehli onu istemedi. Ebu Musa radıyallahu anhuma'yı efendim e, Hazreti Ali Efendimiz kendi yerine hakem getirdi. Hazreti Muaviye de Amr İbn As'ı hakem tayin etti. Böylece hakemler bir araya geldiler. Efendim. Şimdi ne olacak? Amr ibn As çok uyanık. Dedi ki e, onun re'yi bende e, öbürünün re'yi sende. Önce bir ikimiz de ben muaviyi valilikten azledeyim. Sen de Ali'yi halifelikten azlet. Şöyle bir ikisinin de vasfı kaksın. Oradan, sonra Kur'an'a muracaatla seçim yapacağız. Efendim bir hal edelim. İşte bu Amr'ın işte bu şekil kafasını çalıştırdı. Ebu Musa radıyallahu anh'a sen buyur diye bir zannetersin ki yani şey veriyor ona paye veriyor halbuki orada evvela Hz Ali Efendimiz'i Ebu Musa radıyallahu anh'a hal ettirdi. Yani o onu halifelikten aldım dedi. Şimdi o da bekliyor ki e, o da muaviyeyi alacak valilikten. Amur kalktı dedi ki Ebu Musa Ali'yi azletti ben de muaviyeyi nasp ettim. Tayin ettim deyince millet kargaşa. Ya böyle mi ...olur böyle, mahkemlük olur sen. Hazretmedi mi etti? E tamam. E anladık ama ikiniz de hazredecektiniz. E, önce o etti. Ben boşluğu doldurdum. Ya böyle şey olur mu? E, bu Musa başladı, Am Amr'a tabii biraz hak etti dedi. Çok ayıp ediyorsun böyle şey. Ne kadar da kadır yaptın yani. bize şey getirdin. Efendim derken burada bir e, sulh bir e, şey hukuku bulmadı ama işte oradan Hazreti Maviye tarafı hepten bitmekten kurtuldu değil mi? Her böyle devam etseydi hepten bitiyorlardı yani orada bir duraklama olunca hadi onlar döndü şama, bunlar döndü Köve'ye böylece kurtardı Son Hazreti Ali Efendimiz bir daha e, muharebeyi kastetti çünkü neden? Biat almak istiyor şimdi biat alması hakkı var Hazreti Ali o hakkı almayınca bir taraf ayrı olacak. Yani İslam ümmetinde birlik ve dirlik sağlanamayacak. Tek yönetim olmadığı için. Bu yüzden o işi düzeltmek istiyorken bu haricilerin belası çıktı ortaya. Bu sefer onlara onlarla savaş etti Hazreti Ali Efendimiz. Hicretin 39. senesinde Şam kıtaliyle hazırlandıysa da Irak'ta görüş efendim vuku bularak bu müyesser olmadı kendisine. Sonra 40. sene yine bu azmi gerçekleştirecekti. 40 ee, bin kişi ölümüne biat ettiler Hazdal Efendimize gideceklerdi üzerine. Fakat o arada Hazdal Efendimiz haricilerden efendim tarafından biliyorsunuz sabah namazında şehit edildi. Hazdal Efendimiz Allah'ın takdiri böylece efendim, cereyan etti. Urve bin Rüveym radıyallahu anh diyor ki bir Arabi, bir Bedevi Efendimiz'e geldi. Bu Bedeviler gelirdiler. Çöllerden falan. Biraz da e, görgüleri, gör, görüşleri farklı. Dedi ki Resulullah Efendimiz'e benle bir güreşe tutuş bakalım dedi. Hazreti Muaviye de oradaydı radıyallahu anh. Kalktı dedi ki sen evvela benle bir güreş bakalım. Dedince orada öne Efendimiz Aleyhisselam çok hayal olduğu için biliyor musun böyle işlerde biraz cevap vermek yani direkt cevap vermek veyahut da onun seviyesine göre ona hitap etmek meselesi zordur. Onun için bazı sözlerde de vardır. Bazı kişiler efendim sert hareket ederler veyahut atılgan davranırlar. Böylece efendim büyüklerini korumuş kurtarmış olurlar. Bu makbul bir iştir. Efendim O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Len yuhlebe muaviyetu ebede Muaviye ebediyen mağlup olmasın dedi Yani O güreş meselesinde Arabi kendi tarafından Resulullah'ın tarafından güreşeceği için Yenmesi lazımdı O duayla Arabi'yi bedevi güçlü bedeviydi devirdi Hazreti Muaviye Onu devirdi o duayla Sıffin günü işte bu hadiseler oldu Bu hadiseler oldu ee, yine de işte bu daha sebebiyle buradan sıvıştılar, kurtuldular. Hz. Ali Efendimiz dedi, levze hadis, "Ma katen Tu Bu hadisi bilseydim Muaviye ile ben de ebedi savaşmazdım dedi. Yani hatırlasaydım bu hadisi dedi. Tabii Allah'ın takdiri olacağı zaman da unutturmalar hukulü. Öyle mi? Kaç defa söylüyor? Diyoruz ki şu şu duayı okuyan bugün ölmez diyor. Adam diyor ki o zaman ben ebedi ölmem diyor. Her gün okurum o duayı anladık ama öleceğin gün okumayı unutursun. Meseleleri var. E şimdi de sen o hadisi Aziz Ali bilmez mi ya, ama o günde onu unutur. Geçen de Zübeyir'le meselesi oldu ya. Ya hatırlattın bana dedi bunu hadis falan çekildi hani halde. Dolayısıyla Mevla kaderini icra edecek. İcra edecek. Şimdi bize düşen efendim sahabenin faziletini kabul ederek ancak en fazla konuşacağımız Hz. Ali ve taraftarları haklıydı. iki ecir aldı. Hz. Muaviye ve taraftarları hatadaydı. İstihat hatası olduğundan bir ecir aldı. Geliyoruz, geliyoruz. Nereye? Bu noktaya. Bunu bir defa sabitleyin. Bu devamlı ölçümüzdür. Evet, Tekrar edilmesinde fayda var. Bir adam Ebu Zünar Razi'ye geldi. Dedi ki ben bu Muaviye'yi hiç sevmiyorum. Radıyallahu Allah bazıları da böyle ne severim ne severim şimdi ne söverim ne severim diye bir laf çıkartmışlar ee, yani la hubbu ve la diyor arasında sevmem de sövmem de fakat tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerindeki e, tembihleri buna uygun değil çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor sahabemi fe men ahabbehum fe Sahabemi seven beni sevdiği için onları sevmiş olur. Ve bana buğdum, buğdu ya Onlara kızan bana kızdığı için onlara kızmış olur. E ondan sonra Latetü bu ashabi. Sahabemi efendim hakaretlerinize maruz bırakmayın. Latet teklerden badi arkamdan onları kötü konuşmalarınıza hedef tahtası yapmayın gibi çok tembihler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olacakları bilmeden bunları niye söylesin? Hep biliyorduk böyle şeyler çıkacak. Onun için tembih buyurdu. Biz bu tembihlere uymak durumundayız. Efendim ne söverim ne severim olur mu? Tabii ki severiz. Bütün sahabeyi severiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiş, sohbetine bulunmuş, sahabeyin şerefine makamına ait olmuş. Hepsini severiz. Ama tabii ki efendim burada e, sevgide farklılık vardır tabii. En çok Ebu Bekri Sıddık'ı seviyoruz. Ondan sonra Hazreti Ömer'i seviyoruz. Hazreti Osman'ı mi seviyoruz. Hazreti Ali Efendimiz'i seviyoruz. Yalnız Hazreti Osman Hazreti Ali arasındaki sevgide çok zorunluluk yok. İsteyen Hazreti Ali Hazreti Osman'dan çok sevebilir. Hazreti Osman Hazreti Ali'den çok sevebilir. Ama neticede hepsini sevmek şarttır. Yalnız Ebu Bekir'le Ömer'i üstün bilmek şarttır. Üstün bilmek şarttır. Hazreti Osman Hazreti Ali arasında efendim biz Hazreti Osman'ı üstün görüyoruz. İtikadımız böyledir ama e, birisi der ki Hazreti Ali Hazreti Osman'dan üstündür. Bunda da bu sene eli sünnetten çıktın demiyoruz. El-i sünnetten çıktın demiyoruz. Ama diğer sahabeler hakkında hepsini adaletli kabul ediyoruz. İsabetli kabul ediyoruz. Yani bütün görüşlerinde, bütün fikirlerinde değil. Bir defa Allah ve Resulü'nden yaptıkları rivayetlerde hepsi doğrudurlar. Birisi derse ki ben Resulullah'tan böyle işittim sahabeden birisi yalan söylemesi düşünlemez. Yani bu gibi e, zulüm, yalancılık, haksızlık bu gibi şeyler efendim asla hepsinden uzaktır hepsinden. Hazreti Muavi Efendimizin Buhari'de e, kaç tane rivayet hadisi vardır? Hazreti Muavi Efendimizin Buhari'de ki İmam-ı Buhari biliyorsunuz ne kadar seçidir, ne kadar dikkatlidir, değil mi? Bir hadisi alırken mutlaka her hadis yazarken gusül aptesiyle bir hadisi kitabına yazmış. Binlerce hadisin, her birinde gusül aptesi almış, her birinde istiare yapmış, her birinin kaynaklarını incelemiş. Hatta hani bir bir alime gitmişti o zaman İmam Bukhari hazretleri atı kandırıyor, beni de kandırır diye biliyorsunuz değil mi? Ata yem yok elinde de böyle yem varmış gibi yapanın bile rivayetini almamış. İmam Bukhari ki bu işin başı seçkinlik seçicilikte Hazreti Muavi Efendi'mizin dünya kadar rivayeti var Bukhari şerifte. Yani sözünün doğruluğu, rivayetinin güvenilirliği açısından hepsi eşittir. Şimdi şöyle, Hazreti Kur'an e, cem olurken, toplanırken, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, ilk camidir. Hazreti Osman toplamıştır biliyoruz ama aslında Hazreti Osman'ın e, yaptığı musaffa yazdırılıp musaf nuskalarını çoğaltmaktır. Küfe'ye, Irak'a, e, Mısır'a efendim e, nuska olarak dört tane nuska yapıp da e, dağıtması Hazreti Osman Efendimiz'e nasip olmuştur esas Kur'an'ı toplayan kimdir? Hazreti Ebu Bekri Sıddık'tır radıyallahu anh. çünkü Efendimiz'in hemen peşinden yapılması gereken bir şey Hazreti Osman'a kadar o iş bekletilmez çünkü o arada nice sahabe ölür hemen Rasulullah vefat eder etmez bu işe başlamıştır ve Hazreti Sıddık kimin yanında ne ayet varsa getirsin tabi hafızlar var ama yazıya teslimine deve ke kemiklerine efendim, ceylan derilerine ve bütün yazanlar yazılarını hangi ayetleri yazdılarsa getirmişlerdir. Efendim bazı öyle olmuştur ki bir ayet iki ayet hiçbir sahabede yazılı tespitli gelmemiş. Sadece bir sahabeden gelmiştir. O da tabi hepsi cem edilmiştir. Dolayısıyla şimdi sen Hz. Ali'nin tarafında olmayıp karşı tarafta olan cemel vakasında dedik ya. Ayşe beraber olan sahabeler bu sıfın Hz Hazreti Muhave ile beraber olan sahabelerin rivayetlerine güvenilmez, sözlerine güvenilmez sadık değillerdir, doğru dürüst değillerdir, haşa. Diyecek olursan Kur'an'ın da güvenilirliği kalka. Çünkü Hazreti Sıddık Kur'an'ı cem ederken bütün sahabeye müracaat edilmiş yani özellikle Medni-i Resulullah'tan dinleyenler hepsi ayetleri getirmişler. Dolayısıyla burada o zaman işte işte ee, en büyük tehlikelerden biri şia şia fırkasının hakkında konuşurken bazılarınız tabii üzülebiliyor bozulabiliyor gocunabiliyor ama burada şunu da beyan ediyoruz ki şia dediğimiz zaman da şia efendim 24 fırkadır yani şia fırkası şia mezhebi diyoruz ya şia mezhebi tek mezhep değildir kendi içinde kaça bölünmüştür? 24'e bölünmüştür. Bunlardan hulat vardır. Hazreti Ali'ye Allah diyen vardır. Peygamber diyen vardır. Tapan vardır. Yani şimdi bunları birbirinden ayırmak lazımdır. E diyelim ki şimdi şu anda diyoruz Caferi adı çok geçiyor Tabi Caferiler Ehl-i Sünnet'e en yakın olanlardandır. Ama yine de Şia fırkasındadırlar. Şia fırkasındadırlar. Demek ki Ehl-i Sünnet'ten ayrıldıkları noktalar var ki Şia'dırlar. Ama burada mesela bir şey söylediğimiz zaman hemen onu şianın hepsi böyledire yorumlamak da doğru olmaz çünkü 24 fırkadan hangisi ne diyor bunlar tespitlidir ayrı ayrıdır yani dolayısıyla biz diyoruz mesela şianın bazı fırkaların iddialarıdır bu çok büyük tehlikedir hatta çok büyük tehlike değil kafir olmuşlardır bazı fırkaları neden kafir olmuşlardır Kur'an eksiktir diyorlar e, Kur'an eksik demelerinin de sebebi nedir? Ehli Beyt'in fazileti hakkında nice ayetler varmış. Hazreti Osman bunu bunları koymamış. E bunu deyince bunu deyince Zülfikar'a dokunuyor zaten. Zülfikar Hazreti Ali'nin kılıcıdır yani. O onları kendi kılıcıyla haricilere yaptığı gibi yapar yani. Nasıl ki dedi ki Ebu Ebubekirle Ömer bu ümmetin en eftalidir. Kim beni onlardan üstün tutarsa, 80 sopa iftira cezası atarım ha. Hazreti Ali Efendimiz böyle de yapar diye. Yani. Sen kalkıp da bana sen ne bu bekirden üstündün dersen diyor, sana 80 sopayı ben atarım diyor ha. Doğru konuş. Şimdi burada da Efendim sen dersen ki, beyt hakkındaki ayetler Kuranda yok haşa, e Kuranda olmaz mı? hadi bılla? Inna <gülüyor> yuriyulawu di banumurrija ahl beyt Allah ehli pisliği, kiri gidermek istiyor, ehli tertemiz kılmak istiyor ve bunu da yapmıştır Allah ister de yapamaz mı? Allah istediğini yapar, mani yoktur, ehli beyt mutahherdir, tertemizdir elhamdülillah ehli beytin fazileti tartışılmaz. Onlara sevgi Hepimiz Salli Barik okuyoruz, Salli Barik okumayanın namazı efendim o sahati namazının sıhati tartışılıyor. Ehel-i Beyte Ali Muhammed diyoruz, Ehel-i Beyte okuyoruz. Bu da bir ayrılık yok. Ancak sen işte Kur'an'da Ehel-i Beyt anlatılıyor, fazileti anlatılıyor. Kulleye seluk maalee incan illel mevedde tevil kurba. Habibim şöyle ki ben sizden Peygamberlik ücreti istemiyorum. Dine davet ve tebliğde de parayı aramıyorum. Ancak ehli beyti sevmenizi risaletimin tebliğine ücret olarak talep ediyorum. Yani bir insan ehli beyti Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hasan Hüseyin ve oradan gelen imamlar, bu seyitler, şerifler bunları sevmezse Allah Resulü'nün getirdiği dinin ücretini karşılığını vermemiş olur. Allah muhafaza. Bu sevgisizlik imansızlığa götürür adamı. Onu biz başta konuşuyoruz. Velakin sen dersen ki Ehlibeyt hakkındaki ayetleri silmişler Kur'an'dan. Bu insanı ne yapar? Kur'an eksiktir hükmü kafir eder. Allah kitabını korumamış mı? O zaman ne oldu inna nahlul nazzalne zikra inna lehu hafizun. Biz Kur'an'ı indirdik, onu biz koruyacağız ayeti ne olacak? Allah koruyacağız buyurduğu kitabını koruyamamış mı oluyor sana göre? Sen mi doğrusun Allah mı doğru? E şimdi o zaman tabii ki senin sahtekar olduğun Kur'an'la meydana çıkıyor. Kur'an'la meydana çıkıyor. E, bu yüzden efendim e, herkes üstüne alınmasına gerek yok ama e, bu fikirde olanları da üstüne alsınlar diye zaten söylüyoruz biz de. Bu fikirde olanlar üstüne alsın diye konuşuyoruz. Efendim, e, dolayısıyla e, biz Demin de dediğimiz gibi e, sahabenin hepsini doğru, dürüst ve adaletli kabul ediyoruz. Ama sevgi bakımından sevgi bakımından sevmemiz de şart ama sevgide farklılık söz konusu olabilir. Hemen aslanlar savaşırken tilkiye ne düşmüş? He? Kaçmaktan başka. Sen ne girişiyorsun burnunu sokuyorsun? Sen onların sesini duydun mu ödün kopmasınlar. Onların isimlerinin yanına girme, konuşmaman lazım ki. Onun için şunu severim, bunu sevmem, yorumlar falan. Senin haddine mi? allah Teala ve Tekeddes Hazretleri onun için cümlemizi bu bu konularda eli sünnet itikadında ölçüyü muhafaza edenlerden eylese. Bunları konuşalım, bunları bilelim ve böylece biriler... Bizi saptırmasına, ettirmesine izin vermeyelim. Öbür türlü Allah muhafaza, efendim ee, derken sahabenin hakkında konuşmaya başlarız. Allah muhafaza sahabenin hakkında konuşmak bizi Resulullah'a kadar götürür, Kur'an'a kadar götürür. Ondan sonra çıkmaya kadar götürür ve sürükler. Yani çorap söküğü gibi ardı arkası gelmez neticede şu iman sermayemiz el i sünnet itikadımız bozulur zarar görür, zedelenir hepten imandan çıkma tehlikesi de var hepten imandan çıkma tehlikesi de var çünkü Resulullah ne buyuruyor? ayetül imani hubbul Ansar ve ayetül Nifakı hubbul Ansar. iman alameti ensarı sevmektir, Munafıklık alameti ensara buz etmektir ensar nedir? medne Münevvere halkında Resulullah Efendimizin muhacirleri barına basanlardır E bu iki tarafta da ensar yok mudur? İki tarafta da ensardan grup yok mudur? E vardır İşte Ebu Eyyubel Ensari Radıyallahu anh bu öyle bir zattır ki Bu Ebu Eyyubel Ensari Yani tarihte çok büyük yeri olan Bir zattır bu zat Ve bu muharebelerin hepsinde bulunmuştur ha Hepsinde bulunmuştur Fakat Fakat şu İstanbul'a gelirken kimlerle gelmiştir? Hazreti Muaviye'nin kendisi değil. Hazreti Muaviye'nin oğlunun ordusuyla gelmiştir. Çünkü o zaman İstanbul fethine Hazreti Muaviye'nin kendisi değil. E, onlar birkaç kere muvaffak olamamışlarsa da oğlunun ordusuyla gelmiştir. Bu bu yüzden bu yüzden Şia Ebu Ayber Ensari'yi sevmez. Evet, Şiyâ Ebâyu Belensâri'yi sevmez. Şimdi, niye sevmez? Efendim, Hz. Muaviyye'nin oğlu Yezid'le gelmiş. Şimdi Yezid, sahabe midir? Değildir. Bozuk mudur? Bombozuktur. Ve mâ fe'alev Yezid lemme fe'al küfârû İmam-ı diyor ki, frek gavuru yapmaz Yezid'in yaptığını. Yezid'i biz hiç sevmeyiz. Sevmek de zorunluluğumuz yok. Niye sevelim yezi? Ama o zaman da ona biat edilmiş Hazreti Muaviden sonra yapılan biatta Ebayu Belen Sari de ordu da onun derdi İstanbul'u fethetmek, burada gömülmek Rasulullah'ın duasına mazar olmak. Şimdi eğer Şia adaletli ve insaflı davransalar Ebayu Belen Sari'yi çok severler. Neden? Çünkü Hazreti Muaviye ile Hazreti Ali arasındaki e olaylarda Eba kimi tuttu? Hazreti Ali'yi tuttu. Niye orayı görmüyorsun? İşte adalet budur. Şimdi e haricilerle efendim e Hazreti Ali Efendimizin baş beraberinde yine e bulundu. Sonra birisi geldi ona dedi ki Resulullah'ın yanında kılıcınla müşriklerle harp ettin. Şimdi de geldi Müslümanlarla mı harp ediyorsun hariciler için. Haricilere Müslüman diye. Dedik ya Resulullah bize üç kısımla harp etmemizi emretti. Ebu İblen Sari dedi. Ennâkîsîn vel kâsıtîn vel -mârikîn. Şimdi itaati bozanlar zulme düşen, haksızlık yapanlar bir de yoldan dinden çıkanlar bu üç fırkaya harp edeceğiz. Ben dedi efendim bu üçünden ikisiyle harp etti. Ee, biatı bozanlar geçen derste anlattık Cemal vakasında. Önce biat ettiler Azze ve Efendimiz'e Medine'de değil mi? Zübeyr radıyallahu anh. Öyle mi? Ondan sonra. Öbürü kimdi? He? Talha radıyallahu anh. Efendim, Cemel vakasında biatı bozanlarla harbi emretti Resulullah bize. Ben onlarla harbettim ettim mi dedi. Hazreti Ali Efendimiz tarafından. Ettim. Ondan sonra ee, kasıtlarla da harb etmemizi bize emretti. O da dedi, şimdi gidiyoruz muaviye ve adamlarına karşı savaşacak. Hazreti Ali Efendimiz tarafındaydı. Bir de dedi hepten dinden çıkanlarla harbi emretti. Henüz daha ne zaman çıkacaklar bakalım dedi onlar sonra zaten Hazreti Ali'den ayrılan grup hariciler oldu Hazreti Ali Efendimiz onlarla savaşırken Ebayü Belensari nerede cihat var gider mübarek nerede cihat var gitmiştir ama hep de ne tarafı tutmuştur hakka tutmuştur yani Hazreti Ali Efendimiz'de olan davalarda kimi tutmuştur? Hazreti Efendimiz'i tutmuştur Hazreti Muaviye'ye karşı Hazreti Efendimiz'i tutmuştur ama ne zaman Hazreti Ali Efendimiz şehit oldu Hazreti Muaviye halife oldu o onun da cihatlarına katıldı. E, o anda te, zaten halife tekeyindi. Hazreti Muhavey ile tekeyindi. O ihtilaf kalktı. Ondan sonra oğlu geldi. E, oğluna efendim, zorunlu biat alındı. Yani bir seçimler, bir se sahabe onu seçmediler. Fakat o ona bırakarak tepeden inme zaten halifelik kalkınca Resulullah ne buydu? Benden sonra halifelik otuz sene ondan sonra krala döner. İşte krallığa döner. Babadan oğul meselesi krallıktır. Halifelik değildir. E, babadan kalmaya döndü. Efendim gezde kaldı. Ama o zamanki tek hükümet o. İslam adına. E o durumda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İyi kötü başınızdaki memur olursa onun karşıda kılın. Sallu galfe kulli ve facir. Cahidu me'a kulli ve facir. İyi veya kötü. Hangi emir başınıza onunla cihat edin. Yeter ki tabi ki İslam dahilinde olmak üzere. Ama sonra Hz. Hüseyin'i şehit etti. Dinden mi çıktı? Melun oldu. Olaylar sonraki hadiselerde neler tecelli etti? İleride de konuşulacak. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehit de gelecek konularımızda. Ama Ebu Ayubel geldiğinde Abdullah İbni Ömer de vardı. Abdullah İbni Abbas da vardı. Abdullah İbni Zübeyir de vardı. Bütün millet geldi o İstanbul'un fethi müesser olması için? Yani Ebu Ayubel Ansari şimdi burada yanlış mı yaptı cihani buraya? Bizans'a karşı. He? Değil. Ama işte adaletli olmayınca insanlar hemen efendim niye ondan gitti? Başkası mı vardı ki? Bir seçim yapsaydı. Nasıl Hazreti Muhabbeli Hz. ihtilaf çıktı? Ebayübel Ansari hakkı buldu. Seçimini yapabildi ama orada tek e, komuta altında gelirken İslam ordusu tabii ki o 80-90 yaşında yine bu yolda geldi. Onun için ne dedik? İman alameti ensarı sevmek, efendim münafıklık alameti ensara kızmak, ensarın, Medine halkının muhacirlere yardım edenlerin en büyüğü Ebu Ayyubel Herkesin evinde misafir oldu, onun evinde Resulullah'ın misafir oldu. O bizzat Resulullah'ın ensarı oldu. E böyle bir zat. eşini sen efendim, e, tarihten bir şey kitap açıp bir yaprak sahibi açıp da hemen efendim, şu şöyle bu böyle diye ahkam kesme ne hakkın var olayların gelişimini bilmiyorsun dolayısıyla sünnet ölçüsü istikamettir haktan ayrılmamaktır efendim, nefsaniyete kapılmamaktır bu yüzden inşallah önümüzde haricilerin nehravan vakası, nehravan vakası haftaya nasip olursa anlatacağım İnşallah haricilerin çıkışı Hz. Ali'nin kendi adamları içinden ona karşı çıkanlar Hepten dinden yoldan çıkan bir grup onlarla e, muharebe etti Hz. Ali Efendimiz onu anlatacağız inşallah Böylece tabi kıyamet kopmasından evvel haber verilen bütün hadisler nasıl tek tek vuku buldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle hadisler beyan ediyor ki haricilerin çıkacağını da bildiriyor başlarındaki adamın kolunun, pazısının bilmem benine kadar tarif ediyor, benine bakıyorlar hakikaten o adam yani bu kadar hadisler sahihtir ve sarihtir ve açıktır. hepsi mucizedir, hepsi hadisler hep Allah'tan alınmadır ki aynı Kur'an'ın haberi gibi hadislerin haberi de çıkmıştır nasıl geride çıkmıştır bundan sonra beklediklerimiz de aynen çıkacaktır ve harici fırkası bitmemiştir Hazreti Ali onları katletmiştir. Sonra Batı Niyye'ye çıkmıştır. Fatı yer çıkmıştır. İsmail'iye çıkmıştır. Çıkıyor da çıkıyor. Şimdi de hala çıkıyor. Adına Selefi'ye diye çıkıyor. Şucu diye çıkıyor. Bucu diye çıkıyor. Adamların karnını dişiyorlar. Adamları betona gömüyorlar. İşte bunlar hep o haricilerin aynı tatbikatlarıdır. Adamı betona gömer. Ondan sonra aman namazı geçiyor der. Namazı kaçırmaz. Resulullah ne buyuruyor? Kur'an'ı okur boğazından aşağı geçmez Ama siz onun namazını görünce Ben namaz mı kılıyorum adamın namazına bak diye Kendi namazınızı beğenmezsiniz Sahabeye diyor Adamlar öyle namaz kılıyor öyle Kur'an okuyor Neler yaptılar Hz Ali'ye karşı hariciler Şimdi de o uzantılar devam ediyor ve Resulullah buyuruyor ki Neticede deccal da onların arasında çıkacak Dolayısıyla deccala kadar uzanan serüvende Haftaya anlatacağımız Haricilerin serüveri devam ediyor yani. Bu, bundaki evvelkiler bitti ama hariciler bitmedi. Şu anda bile ne olaylar oluyor? Vatanımızda, memleketimizde ve diğer İslam aleminde değil mi? Adam efendim, e, Allah için diyor, din için diyor neler yapıyor? Efendim Müslüman Müslüman'a yapıyor ondan sonra. Böylece deccala kadar devam edecek bu, bu tip insanlar. Bunların da tahlili yapmamız lazım haftaya ki sakınalım bunlardan çünkü bunlar mevcut hala ve deccal'a kadar devam edecek bunlar Allah şerlerinden muhafaza eylesin onun için ne diyoruz aman ehli sünnet vel cemaat ne ifrat ne tefrit ne ileri ne geri Allah istikametten ayırmasın demeli ya rabbena alemin bu cemaatin hediyelerimizle onları memnun ve sürur eyle ya rabbi bize de arkamızdan böylece okunmak manılmak anılmak nasip eyle. Amin. Askere gidenler sana emanet sen muhafaza eyle. Amin. Asker polis bizi muhafaza ettikleri gibi onları da sen muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi bütün Müslümanların yaptıkları ibadetlere müşterek eyle. Amin. Ve Ya Rabbi vatan bölünmekten muhafaza eyle. Amin. Ve diğer İslam vatanlarında bölünmekten parçalanmaktan mahfuz emin eyle. İç savaşlardan dış savaşlardan halas eyle. Amin. Ve Ya Rabbi alemin ve alemin. Kıbrıs'ı da ya Rabbi Müslümanların elinden çıkmaktan Vatanımızdan kopmaktan muhafaza eyle Amin. Ya Rabbel Alemin ve ya Sen fazlu kereminle ya Rabbi Ehli küfrün kurdukları hile Hüdadesi iseleri başlarına makus şeyleyip Bizleri ya Rabbi Bütün tehlikelere karşı Mütedebbir eyle Amin. Müteyakkız eyle ya Rabbel Alemin Gökten yerden gelecek afet Mesul'u mahfuz eyle Yerlerden sellerden yangın tehlikesinden ve afetinden ya rab özellikle İstanbul ve civarını muhafaza eyle ya rabel alemin ve ve Hastalarımıza acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza ede, fakirlerine helal rızıklarla merzuk eyle. Buradan dağılmadan mağfurun cümlesine ilhak edeyim. Ve ya rabbal alemin burada isimleri geçen bütün sahabe-i kiramın ruhaniyetlerini bizlerden haberdar eyleyin. Memnun ve mesrur eyle ya rabbal alemin. Amidi endilerin nar Allah'ın lütfuyle kabul ederiz. Amin. Buhumüttaha ve yasinü sünahü alimurcenin. Allah Rabbı alaemin. rabbil minnaselüfet ama men nümeh ve devam el-ğafiyeh ve husn el Ve laşrufü nabi wa lü sâhibü şaikhin akhaf. Ve la arba'n wa atnam wa atman dükerd esmân fi hadi l-jasid al-fâtihah. Bismillâhı al-Rahmān al-Raḥīm. Al-hamdulillâhı